Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Selamun aleyküm ve rahmetullah teala berekatüh. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve Ali ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu u Tebarek ve Teâlâ bizlere bu yüce kitabı dünya ahiret saadetinin rehberi olmak üzere inzal buyurdu. Onun için şu anda sizler en büyük iştesiniz. Bundan büyük bir iş olabilir mi ki? Kâinatı yoktan var eden Allahü Teâlâ'nın kelamını dinlemektesiniz. Şimdi, Fatiha-i eden dersimiz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bunu bir ders bir buçuk iki saat anlattık. Hatta belki iki derse de geçti. Arrahmanirrahim Geçen derste beyan ettik. O Allah ki Celle Celaluhu alemlerin Rabbi olmakla mesuftur. O Zat-ı ki Rahman ve Rahim sıfatlarının sahibidir. Bu sıfatlar hakkında bayağı malumat verdik. Sizlere ondan sonra üçüncü ayeti gerimeye sıramız geldi. Ancak sizlerin de istifadeniz eksik olmasın diye Rahman ve Rahim isimleriyle alakalı olarak bir dua size öğretmeyi niyet ettim. Rahman ve Rahim ismi şerifleri Rabbimizin en büyük ismi şeriflerinden sonra Allah ismi şerifi bir ismi şerifi'nin kutbu lafzayı celalem sonra Esma-i husnada olsun diğer Esma-i olsun Allah ismi şerifinin hemen peşine gelen sultanın veziri mahiyetinde Rahman Rahim ismi şeriflerinin çok büyük havası vardır. Çok büyük faziletleri vardır. Çok büyük bizler üzerinde Muratlarımızın husulü ve dünya ahiret sıkıntılarımızdan kurtuluşumuz için vesilesi vardır. Bu vesileyle Ayşe anamız radıyallahu teala Anha'nın rivatini aktaralım. Buyuruyor ki bir kere babam Ebu Bekri Sıddık radıyallahu teala bana dedi ki, sana bir dua öğreteyim mi ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onu bana öğretti ve İsa aleyhisselamın onu havarilerine, yakın sahabilerine öğrettiğini nakletti. Bu öyle bir duadır ki üzerinde Uhud Dağı kadar borç olsa Allah Teala bu dua bereketiyle onu sana ödettirir. Uhud Dağı Medine'de ziyaret edenler gördüğü üzere sıra dağlardır. Ton tonacını şimdi kimse bilecek hali yok. Uhud Dağı kadar borç da bir insan üzerinde olması dahi Tabi mübalağa olarak e, efendim çokluğundan kinaye Demek ki hepimizin kıvrandığı borç yükü birçok kardeşimizin dua istediği ne olur borcum var e, dua edin de kurtulayım diye istirham ettiği birbirinden efendim talep ettiği, dua talebinde bulunduğu bu borç ki hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e tabi çok zaman aldığı, geri ödediği bir hadise. Ancak bir bakıma da ahirette tutuklu kalma sebebi, kabirde tevkif edilme sebebi, ödenmeden gidilmesi halinde, ruhlar aleminde konuşamama sebebi, bunun gibi daha birçok felaketlerin sebebi, dünyada rezillik, ahirette azap sebebi olan borç, Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem her namazın sonunda yaptığı istiazelerde ve sığınışlarda ve'udhu bükeminel me'femi vel meğrami. Ya Rabbi borca düşmekten ve günaha düşmekten sana sığınırım diye yaptığı dualarında beş tane önemli sığınmadan birini teşkil eden borç. Bu kadar önemli bir şey. Hakikaten insan tabi borç almaya muhtaç olabilir, alabilir, Borç veren de çok sevaba girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde cennetin kapısında cennette gördüğü e, ve Miraç gecesi gördüğü faziletli ameller bağında buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem gördüm ki sadaka 10 katıyla mükafatlandırılıyorsa sadakacı bir bi'ashrati emsalen ve Sadakaya 10 cevapsa ödünç vermeye 18 sevap. Bunun hükmetini Cibri sorunca beyan etti ki bazı kere insan muhtaç olmadan da dilenebilir, dilenciliği meslek edebilir ama borç isteyen kişi çok dara düşmedikçe yüzün suyunu başkasına dökmez. Onun için hakikaten borç isteyen gerçek muhtaç demektir ama tabii ödeme niyetiyle alanı Allah ödettirir. Alayım da safsaklarım, ödemem, kaybettirim diye alanı da Allah Teala ödemeyi nasip etmez. Dünya ahiret azap eder. Bu itibarla tabii sıkışan insanlar ama mümkünse tabii borç almama gayret etmeli, iktisada gitmeli, tasarrufa gitmeli, para biriktirmeli, efendim fuzuli ihtiyaçlara insan kendisini maruz etmemeli. Fakat zaruret hasıl olursa da alabilir, sünnettir ama veren bulursa alsın tabii şu anda pek verende de kalmamıştır çünkü güven kalmamıştır. Eskiden sözle güven var. Şimdi senede, çeke dahi güven kalmamıştır. Allah muhafaza. Akhir zaman alametleri gerçekleşmiş durumda. Emanet ve güvenilirlik vasfı ve sözde doğruluk efendim ahde vefa e, dediği tarihte ödeme gibi bütün e, vasıflar maalesef Müslüman insanların birçoğundan dahi kalkmıştır, kaldırılmıştır ama yine bu müesseseler, bu hayır hasenat müesseseleri işlemektedir. Yine borç alıp verenler vardır allah Teala yardımcıları olsun. Ödüme kolaylıkları ihsan buyursun. Ancak bir insanın uhut kadar da borcu olsa allah Teala onu ödettirir deyince tabii ki insan hemen bu duayı okuyup da yastığın altına elini sokup da bakalım Allah'tan ne gelmiş diye beklemesin, aranmasın, kaşınmasın. Burada anlatılmak istenen nedir? allah Teala sebepler yaratır. Rızkına bereket verir, masrafını azaltır, ihtiyaçlarını azaltır ve e, hayırlı işler açar. Böylece ummadığı yerden allah Teala rızıklandırır. O yine tabii onu yastığın altında birden bulmayınca yine onun Allah'tan geldiğini anlamaz. Uzun zamanlar geçer, borçları ödenmiştir. O yine ben çalıştım, ben ettim, ben gittim der. Yalan der. Çünkü allah Teala imkanlar yaratmasaydı borcun üstüne borç eklenir. allah Muhafaza her tarafı hacize kalkar. Ama ee, insan iyi düşünürse allah Teala'nın verdiği sıhhatle, afiyetle, kuvvetle, emniyetle, hürriyetle çalışarak borçlarını ödediğini ve bu duaların da büyük bereketler hasıl ettiğini kabul eder. Ama bu duanın burada özel yeri vardır. Çünkü Rahman ve Rahim ismi şerifleri Fatiha-i geçen ikinci ayet kerimedeki Rahman ve Rahim ismi şerifleriyle kim dua ederse allah Teala borcunu ödeme kolaylığı ihsan eder. O dua Yi bana öğretir misin dedim babam Ebubekir Sıddık Hazretlerine buyuruyor. Aşağımız razıyallahu anha o da şu duayı okuyor. Allahumme faric el hemmi, kafif el gammi, mucibed daavetil muzdaririn, rahmaned dunya vel ahireti ve rahimaha. En terhamuni farhamni bi rahmetin tuğni ni biha al rahmeti Duaların şahıdır, padişahıdır. Ey dertleri açan, gamları, kederleri kaldıran, zora düşmüş dualarını kabul buyuran, dünya ve ahiretin rahmanı ve özellikle ahiretin rahimi olan Allah Celle Şanü ve Celle Celaluhu. Sen bana rahmet edenlerin, acıyanların içerisinde rahmetinin eserini gösteren ancak sensin. Anam da acır, babam da acır, karım da acır, kocam da acır. Ama kimse o acımasının neticesinde beni derdimden, borcumdan kurtaramaz. Bana ancak sen acırsın. Herkes acır ama acıdığıyla kalır. Ama sen acırsan benim işimi yoluna koyarsın. Öyleyse ey Allah'ım bana öyle bir rahmetinle merhamet buyur ki senin acıman, senin rahmetin, Rahman Rahim ismin hürmetine bana göndereceğin rahmetin bereketiyle Senden başka kimsenin acımasına ihtiyaç hissetmeyeyim. Artık kimsenin acımasına muhtaç olmayayım. Ona buna ne olur acı bana diye yalvarmayayım. Sen acı ve yeterli ol ya Rabbi. İşte bu dua Ruhul Furkan tefsirimizin üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizle birlikte yazdığımız 20 senedir devam ettiğimiz Ruhul Furkan tefsirimiz 1. cildinde 88. sayfada Ruhul Furkan Tefsiri hemen insanlar okuyabilir, bulabilir, arayabilir. 88. sayfede bu duanın Arapçasını da tercimesinde görebilir. Arapça okumak daha iyidir ama namaz dışında Türkçe dua da caiz olduğundan efendim Arapçaya zorlananlar Türkçe de bu dua yapabilir. İşte bu duaya devam edenler Rahman ve Rahim ismi şeriflerinin rahmetine mazhar olarak. Borçlardan, harçlardan, dertlerden, kederlerden, dünya ve ahiret meşakkatlerden, Rahman ve Rahim ismi şerifleri bereketiyle halas olurlar, necat bulurlar inşallah. Hepinize hediye olsun, hepinize teşvik olsun. Dua yapanlar beni de ortak etsinler, unutmasınlar inşallah. Ruhul Furkan tefsirimizin birinci cildin 88. sayfesinden bu duayı insanlar okusunlar, amel etsinler. Şimdi. Üçüncü ayet-i kerimede Rabbimiz Tebarek ve Teala bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki alemlerin Rabbidir o. Son derece acıyan, hakiki nimet veren Rahman ve Rahimdir o. Maliki din ceza gününün, karşılık gününün yegane malik ve sahibidir o. Dolayısıyla Elhamdül fil-u'la vel-ahirah kelimesinde buyulduğu üzere dünyada da ahirette de bütün hapler ona mahsustur Çünkü dünyadaki bütün nimetler ondan olduğu olduğu gibi malki yemittiğin ceca gününde maliki sadece odur Dolayısıyla cennetteki sonsuz nimetlerinde veli nimet sahibi odur Böylece dünyada da ahirette de bütün hapler ona mahsustur ondan gayrisinin hem de istihkakı yoktur Çünkü üzerimizde hiçbir iyiliği yoktur ana babamız gibi, bize yardım edenler gibi bazı vesile ve sebep olmaktaysalar da onların sebebiyet dolayısıyla tabi teşekküre e, efendim hakları vardır. Teşekkür olunma vasıflarına sahiptirler. Benle meşkürün, yasne meşkürün insanlara şükretmeyen teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz. Buyruluyor. Böylece insanlara da teşekkür etmeliyiz. Ama hamdü sena Sadece Allahu Teala'ya mahsustur çünkü ve ve hayrul razıkîn rızık verenlerin en hayırlısı odur. Efendim, patron sana maaş verir, müdür sana maaş verir, iş verir. Anan, baban sana aş verir ama hepsi Allah'a muhtaçtır. Hakikatte hepsine Allah verir. Allahu Teala onların elleriyle sana rızkını gönderir. Böylece razık hakiki gerçek manada rızık veren Mun'im hakiki gerçek manada nimet veren, سراhman Rahim'de de gerçek manada hakiki nimet vererek hakiki rahmet sahibi ancak Allahu Teala olduğundan dünya ve ahiret tüm alemlerde hamdü senâ Allahu Teala'ya mahsustur. Ceza gününün maliki buyurulmakla herkes dünyada yaptığının karşılığını görecek buyurulmak istenmektedir. Çünkü kemâ tedînü tüdân i'mel ne buyuruluyor? Ahbib mâşîte dilediğini sev feynneke mufariku bir gün ayrılacaksın sevdiklerini bırakacaksın gideceksin ve amel mâşîte dilediğini yap istersen yatsı yıkıl istersen kılma istersen kılma olur mu ama işte serbestsin hürriyet var özgürlük var zannedersin aldanırsın Ezra-i Aleyhisselam kırtlağını anlarsın. Hoca efendinin biri komşusuna minare düşse evin yıkılacak, caminin dibinde komşusunda da bir kere seni namazda görmüyorum. Deyince o kişi, hoca bırak bana vaazuna saadet bey benim tuzum kuru tıkırım yerinde. Henüz namaz kılmayı düşünmüyorum diyor. Sanki adama evlenme teklif etmişler. Henüz düşünmemek diye bir şey olabilir mi? Hoca da lafın altında kalır mı tabi? O da diyor ki kendisine Balat'ın köpeklerinin de tuzu tık kuru tıkırı yerinde bir kemik buluyor Hemen yalıyorlar Ama belediye zehirleyince anlıyorlar Yani ne demek? Namaza ihtiyacım yok, Allah'a ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok zannedersin İster kılan, ister kılma, hür hürüm dersin Aslında Kulsun, kölesin, Allah'ın kulusun. Allah kulluğundan ayırmasın, başkalarına kul yapmasın. Muhtacılığımızı ancak kendisine arz ettirsin. Ya Rabbi beni muhtacına muhtacit etme. Muhtac isem ancak sana muhtaç olayım. Hiç insan Allah'ın kulluğundan boyun çeker mi? Allah'ın muhtaç kullarından dilenir mi? Tabii ki Rabbimizin kuluyuz, kölesiyiz. Kapısının bekçisiyiz. Ama bazıları bu kulluktan zorlanırlar, ağırlanırlar. Boyun çekerler. Kılmazlar, secde yapmazlar, rükû etmezler, eğilmezler. Ama benim yuvan var, yemeğim var, eşim var, aşım var. Giderim evime, otururum televizyon koltuğuna, alırım elime kumandayı, zapk yaparım oradan oraya atlarım, zıplarım, istediğimi seyrederim, istediğimi konuşurum, istediğimi yerim, istediğimi içerim. Bana kim karışır? İşte bak, istediğini yap. Kemâ tedînü tudân. Ezzem Ne buyuruyor Hazreti Şerif'te? Günah unutulmaz ve Deyyân ülâ yemût. Ceza gününün yegâne Din ceza demek. Deyyân Allahu Teala'nın vasıflarındandır. Deyyân son derece cezalar veren kullarına hak ettikleri karşılıkları gönderen Deyyân. el elbirru la bile iyilik çürümez, iyilik yap denizat, balık bilmez, galik bilir, iyilik çürümez, ve zembulâ yunsa, günah unutulmaz, ve deyyânü la yemûd, ceza gününün sahibi olan Allah ölmez, i'mel ma şi'te kemâ tedînü tüdan, istediğini yap bakalım, bugün sana bir serbestlik verildiyse de, Yaptığın gibi karşılanacaksın. Yaptığının karşılığını bulacaksın. Bu ne büyük bir hadis-i şeriftir. Onun için İbn Abbas Radıyallahu vazetleri bu Âd Kerim'en tefsirde buyuruyor. Ceza gününün maliki. Çünkü dünya dünyanın maliki buyurulmadı. Ceza gününün maliki olarak taksis buyuruldu. Sebep nedir? Dünyada bazı insanlar bazı şeylere görünüş itibariyle malik ve sahip Konumda olabilir. Evlere malikane deniyor. Bu evin maliki, şu, şu makamın maliki falan cadır deniyor. Gerçekte dünyada da kimse bir şeyin maliki değildir. Ama allah Teala surat dünya aleminde bazı kullarına mülkiyet hakkı vermiştir. İntifa hakkı tabii aslında bu faydalanma hakkıdır ama insanlar onu efendim faydalanma hakkı gibi değil de efendim bu benimdir kabul etmektedirler ama tabuta konduklarında o malik oldukları, sahip oldukları evlerden, köşklerden, villalardan, iş yerlerinden efendim ambulansla, tabutla çıkarıldıklarında tabii ki gerçek maliki olmadıklarını anlarlar. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Malda yalan, mülkte yalan. Var biraz da seni oyalan diye bir hikmetli söz vardır dillerde dolaşan, değil mi? Allah-u Teala Hazretleri yegane sahip. Onun için İbrahim İbni Edhem Radıyallahu Hazretleri Belk Sultanı iken tasavvufu seçmiş, tacı taktı terk etmiş. Bunun acep hikmeti neymiş? Bir gece hanımıyla ipek Atlas yataklarda yatarken hanımıyla konuşurken tabii ki yine Müslüman insan, takı insan, hanım Bak dünyada mal mülk saltanat servet içerisinde böyle ipek atlaslar içerisinde yaşıyoruz yatıyoruz cennette de inşallah böyle buluşacağız derken sarayın damında bir takırtı duyulmuş. O kadar nöbetçi gözcü varken tepede kimin ne işi var oraya nereden yol bulmuş? tabii hiddetle ve dehşetle camdan kim o kim var orada? diye sormuş. Bir ses sahibi, bir şey yok bir şey yok. Benim sen de kimsin? Develerimi kaybettim de onları arıyorum demiş. İbrahim Ethem Kudsesir Ruhu, be adam sarayın damında deve ne arar? Deyince o zat İpek Atlas yorganlar içerisinde cennet ne arar? Deyince İbrahim Ethem Hazretlerinin gönlüne tasavvuf aşkı manevi yol aşkı şevki düşmüş böylece uykuyu bırakmış sabaha kadar düşün düşün düşün kimmiş bu zat bütün gözcüler aradıysa da kimse bir şey bulamamış zaten oraya o kadar gözcüyü atlatıp da çıkmamış tabii ki gökten aşağı inmiş ertesi gün devlet ricali hükümet erkanı ile büyük bir toplantıda otururlarken önemli konular konuşurlarken o Dalmış. Geceki hadiseye kimseyi de anlatmamış. O sırada giremezsin miremezsin bir telaş içerisinde bağırış çağırış kopmuş ve bir zat onun yanına gire girmiş. Çıka gelmiş. Herkes telaş içerisinde nasıl bu kadar nöbetçi buna engel olamadı? Kimdir bu özel toplantıya girmiş? Be adam kimsin nesin? Ne istersin? Diye sorunca bir zaman için bu handa bu sarayda kalmaya geldim. Deyince. Adam burası benim sarayımdır. Burası han hamam değil. Senin burada ne işin var? Çık git dışarılarda bulursun kalacak yer. Kervansaraylar. Adamın cevabı yine geceki cevaba çok benzeyen hikmetli bir kelam olmuş. Senden evvel burada kim vardı? Babam. Ondan evvel babası. E be adam! Birinin gidip birinin geldiği yere han demez de ne derler? Hemen İbrahim Efendimizleri bu dünkü söze çok benziyor geceki kelam sahibine diye peşine düştüyse de o mubarek zat süratle çıkmış. Çıkmış ve onun peşine koşa koşa koşa o sarayın bahçesindeki kimsenin ba basması efendim serbest olmayan o nadide çiçekleri o efendim en güzel Bahçeleri dağıta dağıta, sağına sonuna bakmadan onu sahraalarda yakalamış. Be adam sen kimsin? Allah için bana tarif et ne dersin? Demiş ben Hızır'ım. Aleyhissalatü vesselam. aleyhisselam dostlarla görüşür. Peki bana ne emredersin? Bırak tıtı tahtı hemen. Düş Allah'ın zikrinin yoluna. Ahiretini kazan demiş. Bunun üzerine ama... Saraya dönsem, vasiyetler etsem, solum çocuğum var, yerime birini halife tayin etsem, bu kadar milletin ümmetin işi ortada kalacak. Demiş efendi, ecel ve zaman bunlara müsaade vermeyebilir. Allah'a kavuşmak belki de gidip dönmeden gerçekleşebilir. O halde ne yapacaksın? Hadi bu çıkış çıktın, daha geri dönmeyeceksin. Dersin ne olsun? Sende sultanlık, padişahlık kurur ve kibri olabilir. Sana vereceğim ders dağlardan odun toplayıp hamamda Müslümanların sırtını keselemek olsun. Nefis ancak böyle erir. Üftahat Efendi'nin Hazir Mahmut Hazretleri'ne ciğer sattırdığı gibi koca ya Tasavvufun böyle cilveleri var. İbrahim Ethem Hazretleri senelerce ne çileler çekmiş bu yolda. Yamalı gömlekler içerisinde yamasını dikmek için sırtını çıkarmış. Güneş bir taraftan sırtını yakıyor. Elinde iğne iplik. Gömlek yamalıyor. Zamanın valisi de arkadan geçiyor. Hepsi evvelce onun emrindeyken şimdi bu işe akıl erdiremiyor. Haşmetlileriyle, adamlarıyla İçinden geçiriyor Tacı tahtı bırakıp da Şu hale düşmekte Acep ne hikmet ola İbrahim Efendimiz deri Hemen elindeki iğneyi denize atarak Balıklar getirin bana mi? Dediği anda denizin üstü balık kaynıyor Hepsi o iğneyi kapmak için yarışıyor Bir tanesi kapıp getiriyor Balığı okşayarak Ağzından iğneyi alıp denize salıyor Ve valiye dönerek Zamanın valisine Şimdi anladın mı hikmeti neymiş Ben sultan idim Padişah idim Hepiniz benim emrimdeydiniz ama O zaman beni Hiçbir mahlukat dinlemiyordu Değil balıklar Sinekler bile dinlemiyor Geliyor sinek Ne ağa tanıyor Ne padişah tanıyor sokuyor İmam Şafi'ye soruldu Sivrisineğin yaratılmasındaki hikmet nedir Medilleten lil mülük Padişahlara rezilliktir buyurdu Nemrut topal sivrisinekle helak edildi. Dünyanın tek hakimi olan Nemrut'a sağlam sinek fazla gelir Allah buyurdu da burnundan soktuğu topal sineğin beynindeki fızıltısıyla kafasını tokmaklattırarak helak oldu geberdi gitti. Dolayısıyla Hızır Aleyhisselam'ın sözünden geldik buraya. Birinin gidip birinin geldiği yere han demez de ne derler. Sen maliki buranın? Bu oturduğun evin, dükkanın, arabanın semsin sahibi acaba? Yazıktır. Bu anlayışlar yazıktır. Hepsi yıkılmak için yapılmaktadır. Ölüm için doğrulmaktadır. Yakında yerimiz topraktır. Elâ ya sakin el-kasr-il-muallâ muallâ se an karibin fi-tturâbi le-hû melekûn yünâdî kulle yevmin gidûlil-mevti vebnûlil Ey koca köşte oturan Yakında ineceksin toprağa Orada bir melek var her gün sesleniyor o toprakta Allah kalp kulaklarımızı açık etsin duyursun O melek ne diyor Bunu yazın Her gün gözünüzün önündeki bir yere asın Ölmek için doğurun Yıkım için yapın Başı Mevla'nın sonu Mevla'nın Sen arada bir geldin gidiyorsun Emanetçi misafir فَمَلْمَالُ وَلَهْلُونَ اِلَّا وَد۪يَعَةٌ فَلَا بُدَّ يَوْمَنْ اَنْ تَرُدَّ الْوَدَائِعَةٌ Mal da evlat da ancak emanettir. Mutlaka bir gün emanetler geri ade edilecektir. Onun için dünyanın da maliki Allah Celle Celaluhu, ahiretinde maliki Allah CelleŞan ve Celle Celaluhu, ama dünyada bazı kimselere bazı mülkiyetler tanımış, intifa hakları, faydalanma hakları vermiş. Onlar da kendilerini malın mülkün maliki ve sahibi sanmış. Buna aldanmış, Allah tanımamış, zekat vermemiş, hayır yapmamış. Dolayısıyla dünyada da o sevdiklerinden ayrılmış, ahirette de bir daha bir nimet bulamamış duruma düşmektedirler. Allah Teala bu hallere düşmekten muhafaza buyursun. Ceza gününün maliki niye buyruluyor? Çünkü dünyada bazı göstermelik de olsa malikler, melikler, hükümranlar, hükümdarlar işte tapu sahipleri hepimizin işte üzerimizde bazı bir şeyler olduğu gibi görülüyor. Ama ahirette kimse de hiçbir yetki, kimsenin hiçbir mülkü olmadığı açığa çıkacaktır. O gün Allah Teala hükmüne hiç kimse karışamayacaktır. Şimdi Allah Teala işte serbestlik verdi dedim. Femen şahfel yum, femen Rabbikum. Habibim şöyle ki size hak Rabbinizden geldi. İşte İslam geldi, Kur'an geldi. Dileyen inansın, isteyen inkar etsin. İnkar etsin ama bu hürriyet ahirette devam etmeyecek. İne ate, ne Biz o kafirlere bir ateş hazırladık. Ha Dumanları onları kaplamıştır. Binlerce sene açlısız kalacaklar. Su diye imdad istecerler. Zeytin tortusu gibi öyle acı öyle ateşli bir su kendilerine verilecek. Dumanın dumanı yüzlerini kebap edecek etlerini dökecek kemikler iskeletleri kalacak. Onu bile buldukları için sevinerek içecekler. İçtikleri gibi bağırsaklarını patlatacak, parçalayacak, dışarı çıkaracak. Bir şarabı vesaire murtefeka. Ne kötü içecek, cehennem ne kötü dinlenme yeri. İşte dünyada gider misin haram dinlenme tesislerine? İçkiler, kumarlar, zinalar, cehennem ne kötü dinlenme yeri. Onun için kardeşler, şimdi bir hürriyet, bir serbestlik var zannederiz ama ahirette bu işler değişir. Bugün birisi bir hüküm verir. Allah'ın hükmünün hilafına bir karar verir. Allah'ın razı olmadığı bir şeye karar verir. Allahu Teala'nın helal ettiği bir şey kalkar yasak eder. Allahu Teala'nın yasak ettiği bir şey kalkar serbest eder. Bazı yetkiler bazı, bazı efendim kişilerde kimliklerde görülebilir. Bunlar göstermelikse de insanlar buna aldanabilir. Ama ahirette Allahü u Teala'dan başkası hüküm veremez. O gün tüm yaratıkların hesabının görüleceği gündür. Allahü Teala herkese hayırlı işlerinin mükafatını, kötü amellerinin de cezasını verecektir. Bu itibarla dünyadaki zahiri tasarruflar, yönetimler, idareler, muameleler kullara emaneten devredilmişse de ahirette Görünen tasarruflar, mükafatlandırmalar, cezalandırmalar, bütün hükümler, kararlar, kim cennete gideceği, kimin cehenneme gönderileceği, kime şefaat edileceği, edileceği kimin şefaat edeceği sonsuz hayattan olacaklar. Ancak allah Teala'nın hükmü ve idaresi altında bulunduğundan, Buat-ı Kerime'de dünya ve ahiretin maliki buyurulmamış, maliki yevmid din, ceza gününün yegane maliki, bu demek değil midir ki her şeyin karşılığının verileceği gün olan kıyamet gününde allah Teala ve Tekaddes hazmelerinden başka kimsenin hükmü sökmediği o günde ne avukat var ne temyiz var ne mahkeme var ne eş var ne dost var ne çevre var ne mal var ne çocuk var herkesin birbirinden kaçtığı o günde huzur ilahide hesap vereceğiz diye insan düşünmeli değil midir? Bu şekilde bu ad-i kuvvetli bir ikaz, her namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha-i Şerife'de Maliki Yevmiddin'e geldiğimizde inşallah bundan sonra kılacağınız namazlarda aklınızdan çıkmasın, kulağınızda küpe olsun. O ayakta kıyamda dururken Maliki Yevmiddin, ceza gününün yegane Maliki olan Allah'ın huzurundayım. Namaz Allah'ın huzurudur. Salah etmiyor acil mümin, namaz müminin miracı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevla ile görüştüğü anın temsilidir. O namaz ki ahirette bizi kurtaracak. Elli bin sene sürecek mahşer, müttaki salih müminlere namaz eline, dünyada kıldığı iki rekat namaz kadar kolay gelecek. İşte o kıyamda, namazın kıyamında ayakta durmayanlar, Fatiha'yı okumayanlar, Malikiye din demeyenler, bugün Allah'ın mülkiyetini, hükümranlığını... İtiraf etmeyenler, zikretmeyenler, hamd etmeyenler, şükretmeyenler, o ceza gününde ne görecek acaba? Onun için, kardeşler, kardeşler iş zor, iş zor. Bizim konuştuğumuz gibi, sizin dinlediğiniz gibi kolay değil. Hadis-i Şerif'te buyuruluyor ki, 50 bin senelik sürecek mahşer döneminde, cennete, cennete, cehenneme, cehenneme gönderilmeden kulların arasında muhasebe ve muhakeme başlamadan hesap kitap süreler 50 bin sene fi yemin kanı sene Kur'an-ı Atil ile sabittir ki o günün ölçüsü 50.000 sene. Bu 50.000 sene düşünebiliyor musunuz? Bir sene, 2 sene değil, 50 sene değil. 5.000 sene, 50.000 sene. Tasavvur teşkil edebiliyor musunuz? Lütfen akıllarınızı, beyinlerinizi zorlamanızı rica ediyorum. Peki 50.000 sene bu mahşer süreci, hesap kitap süreci ondan sonra cennet veya cehennem. Önümüzde böyle günler zorlu geçitler olan bizim gibi insanların eğlenmek demek gülmek ne işine? Ne oynamak ne gülmek o kişiye ki Azrail elindedir yakası. Efendi Hazretlerimizin kelamlarından ondan duyduğumuz beytlerde ne oynamak ne gülmek o kişiye. Oynamak gülmek demek eğlenmek ne haddin o kişinin ki, ki Azrail elindedir yakası. Ya yakan Ezra Aleyhisselam'ın elindedir. Şimdi emir bekliyor. Şu anda vaktin geldi, ecelin gelse, kimse seni kurtaramaz. Ölüp gideceksin Allah'ın huzurunda. Ne cevap vereceksin? Hesap başladıktan sonra bırak. Hesap başlamadan yedi bin sene, lütfen yedi bin sene mahşerde saf saf dizilmiş olarak insanlar, hepsi ayakta, iğne atsan yere düşmez, çivi gibi oturacak yer yok. Güneş tavan boyu yaklaşmış, insanlar terlere, terlere boğulmuş, kiminin teri topuğuna, kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin göğsüne kadar çıkmış, kiminden çıkan terler adamın başını açmış, terine boğulmuş vaziyette. Muhasebe başlamamış daha, neyin ne olacağı, kimin nereye gideceği belli olmamış daha. Allah indinde malum ama kullara belirtilmemiş. Terazi mizan yürürlüğe girmeden 7000 sene sırf bekletilecektir, hiç konuşmadan. ...hiç konuşturulmadan çıt yok. Katır trilyon insanlar, cinler, melekler... ...hepsini toplasan şu anda elli kişi yüz kişi bir arada olsa... ...konuşmadan dururlar. Bu kadar yaratık... ...bir arada birbirine girmiş vaziyette... ...yedi bin sene ayakta durmak... ...on dakika ayakta duruyorum benim şey oluyor... ...efendim bastonuma yaslanmak zorunda kalıyorum. Ey gidi kardeşler yedi bin sene ayakta durulur mu... Güneşin altına durulur mu? Konuşmadan durulur mu? Yemeden içmeden durulur mu? Ceza gününün maliki. İşte bundan sonra namazınızı kılarken, Fatiha'nızı okurken, Maliki'ye ümit dine geldiğinizde, ceza gününün yegane maliki derken, bugün dersimizden alacağınız bu olsun, aklınız bu hatim manasıyla dolsun, ve o anda kapı çalındı, telefon çaldı, şu oldu bu oldu hemen namazı bitireyim yemek yiyeceğim sofra bekliyor gibi şeyleri bırakın da siz yedi bin sene sırf hesap başlamadan evvelki o ayaktaki duruşunuzu düşünün de ya Rabbi şu namazın şu fatihasında şu kıyamında şu duruşumu o mahşer gündeki yedi bin senelik duruşuma yardımcı eyle ya Rabbi diye içinizden yalvarın İnşallah önümüzdeki derste neler dinleyeceksiniz. İyyâken a'büdü ve iyâken esti'in geliyor. Fatiha'nın kalbi geliyor. Kur'an'ın kalbi geliyor. Allah'tan yardım isteme vakti geliyor. Hadi li'abdî ve li'abdî ma'sel. Kulumla aramda Fatiha'yı bölüştüm. Allah buyuruyor. Elhamdülillah Rabbil alemin dediğinde ne abdî kulum bana hamd etti. Er Rahim kulum meccedeni abdi kulum bana tazım etti. Malikiyevmiddin buyurulduğunda kulum bana Saygı gösterdi. İyyâken a'büdü ve iyâken Evet. ham dedince ...kulum bana hamd etti diye Allah seviniyor. Bizim adımıza seviniyor. Allah'ın bizim hamdimize ihtiyacı yok. er rahman Rahim dediğimizde... ...esne aleyhi abdî kulun beni övdü. rahman Rahim sıfatlarımla senada bulundu. malikiyev dediğimizde... ...meccedeni abdi kulun bana tazım etti. Ululuğumu itiraf etti... Ceza gününün yegane maliki olduğumu fark ettiğini itiraf etti. Fevvazayleyi abdi, kulum işini bana tefyiz etti. Mahşerdeki duruşunu, mahşer günündeki o sıkıntısını bana ısmarladı. Maliki Yevmiddin diyen kulum. İşte ondan sonra, İyâken e'abdü, İyâken e'ste'in. Hâdâ beyni ve beyni abdiye ve le'abdiye mâ sehel. İşte bu benimle kulum arasındadır. Kulumun istediği buradadır. Kulumun istediği Fatiha'dadır. Namazdadır, zikirdedir, hamdededir, senadadır buyurdu. Derse geliyoruz. Haftaya dersi kaçıran en büyük varlıklarını kaçırandan beter zarara girer. Herkes birbirine haber etsin. Pazartesi 11'de de sabah tekrarı veriliyor. İnsanlar takip etsin. İnternetten de inşallah daha bir geniş alan e, imkan sağlanarak bütün kardeşlerimiz istifade edebilir haftaya derse kadar. İnşallah arkadaşlar öyle söz verdiler bana. Ben de onların sözünü söylüyorum size ki internet bağlantılarınızda sorun yaşanmayacak şekilde inşallah tedbirler alınacak. Allah bir mani vermezse Celle Celaluhu. Kaçırılacak yer midir? İşte kalp burada olacak. Ağızdan çıkanı kulak duyacak. Kalp hazır olacak. Namazın tamamlanması huzur ile, huşur ile olacak. Fatiha'nın manasını bilmeyen bir kere böyle namaz kılabilir mi? Bu tefsiri dinlemeyen, bu dersten haberdar olmayan, bir kere Malikiyye dediğinde buyrulduğunda bu şuura erebilir mi? Ancak bu gibi sohbetler, nasihatler, hoca efendilerin beyanları, tefsirler okuyanlar ancak bundan istifade edebilir. Yoksa bu taraklarda bezi olmayanlar namaz da kılsalar, Fatih okusalar neden haberleri olabilir? Onun için inşallah Malikiyye müddin Ceza gününün yegane maliki o yedi bin seneyi unutmayın. Ayakta dikileceğimiz vakti unutmayın. Böylece ilk bu ikazdan dünyadayken mütenebbih olup, uyanıp, o huzurda hesap vermek üzere çıkarılacağımızı düşünerek, korkulara, dehşetlere kapılarak, nefsi arzu ve isteklerinden men edip, şehvetlerinden vazgeçirip, İnn saladetena al-fahşal işte hakkıyla kılınan namaz sahibini fuhuştan münkerden zinadan livatadan lezbiyenlikten eşcinsellikten cimrilikten efendim ayetlere göre konuşuyorum tabii fahşayla ilgili ama diğer bütün haramlardan yasaklardan alıkoyar bu namaz. Hangi namazdır o namaz? Bunca kıl namaz kılan var da yapmadığı efendim günah yok. Yemediği yerce şey yok. Çünkü doğru kılmıyor. Çünkü Fatiha'nın manasını bilmiyor. Çünkü maliki Yevmettin derken o ilahi huzurda duracağını bilmiyor. Bir adam nasıl namaz kılıyor ondan sonra çıkıyor hırsızlık yapıyor veya gasp yapıyor milletin ayakkabısını çalıyor. Eğer o adam ceza gününün maliki derken ben yedi bin sene Allah'ın huzurunda sessiz sükut ayakta sıkışık tıkışık vaziyette kalacağım. O günün sahibi Allah'ımdır ne cevap vereceğim diye. Ondan sonra da 50 bin seneye uzanacak o 7000'den sonraki süre 50 binle tamamlanacak. Cennet cehennem öncesi. Peki bunu düşünen adam o namazdan sonra yalan diyebilir mi? Haram yiyebilir mi? İşte 13'ünla salat etti la bin Huzur. Hakkıyla kılınan namaz sahibini kötülükten men eder. Huzursuz namaz tamam olmaz. Tamam olmadığı için de maksat asıl olmaz. Hem namaz kılar hem her günahı yapar. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Ceza gününün maliki olduğunun şuuruna ermek lazım. Allahu Teala ve Hazret Hazretlerinin razı olduğu işlere koşup yasakladığı işlerden kaçmak lazım. Bu Fatiha-i Şerifeden nasibimizi, hissemizi namazdan bereketini almak lazım. Velimen hafe mekamı Rabbi cennete. Rabbi'nin makamından korkan için İki cennet var. Yani Allah'ın bizim gibi makamı yok, mekanı yok, mekan da mı ne? Ne demek istiyor? Rabbinin huzurunda mahşer günü binlerce sene dikileceği, duracağı o yeri düşünüp maliki i derken bu şuura erişerek haşyetullah'a kapılan, tüyleri diken diken olan işte o namaz, o Hazreti Ali'lerin kıldığı namazı duyal Allahu an. Kendisine ok saplandığında Cerrahi müdahale lazım olup o, o efendim kılıcı darbeyi neyse mızrağa çıkartacakları zaman namaza durayım da öyle çıkarın demiş. Ve namazdan sonra çıkardınız mı diye sormuş acıyı bile hissetmemiş. Namaz dışında belki bas bas bağıracakken. Neden? Çünkü rapizin huzurunda duracağı günden korku ve titreme halinde nasıl başka bir şey düşünecek? Nasıl başka bir acı hissedecek? Ey gidi bizim gibi gafil namaz kılanlar. Bizde huşu ne arar? Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala "Femme man tagha wa athara hayatad dunya fe innel cehhim hiye Azan kuduran, dünya hayatını ahirete tercih eden kişiler işte onların gidecekleri yer, sığınacakları barınaklar ancak cehennem olur. Fe'un <gülüyor> muaviye anası cehennem olur. Anasının koynuna sığınan çocuk gibi mahşerde 50 bin sene sıkışınca tıkışınca ter göllerine boğulunca erihni vele binnar Ne olur beni rahatlat Allah'ım el intizar nar Beklemek ateşten betermiş ya Rabb Aç cehennemi de gideceksem yeri mi bileyim ateşle olsun beni rahata erdir der Onun için erihni ya Bilal Resulullah namaz vakti geldiğinde Ey Bilal Ezan oku da beni rahata kavuştur. Namaza duracağım, Allah'ımın huzuruna çıkacağım. Dediği gibi demeyenler, rahatlığı huzuru namazda, Allah'ın huzurunda Fatiha'da, zikirde aramayanlar. İşte o gün erihni velev binnar. Ateşle de olsa ne olur rahatlat beni diye cehenneme girme mecbur olurlar. Anasının koynuna sokulan çocuk gibi, cehennemi bir ana ocağı gibi sığınacak, barınacak yer bilmeye mecbur olurlar. Ama Rabbinin makamından korkanlar, Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğinden, dikileceği günden korkanlar, ne cevap vereceğim ya Rabbi senin huzurunda, yedim bunca nimetlerine hamd etmedim, şükretmedim, isyan ettim, kaflet ettim, razı olduğum bir amel getiremedim sana ya Rabbi, diye korku içerisinde ürperenler, titreyenler, Maliki ve şuuruna erenler ceza gününün maliki onun zorunda nasıl duracağım diye dünyada bu korkuyu hissedenler ve en nefsinil heva nefsi kötü arzularından engelleyenler feynel cennete eyl işte barınakları sığınakları cennet olacak Allah buyuruyor. İşte hadis-i kutsinin sırrı tecelli ediyor. La ecme ala abdi emneyni ve kavfeyni fî Dünyada ve ahirette hiçbir kuluma iki emniyetle iki korkuyu birleştirmeyeceğim. Birlikte tattırmayacağım. Dünyada emin olanlar, korkmayanlar ahirette korkutacağım. Dünyada korkanları, namaz kılanlar, Malikiyevmit'in şuuruyla Allah'ın huzurunda hesap vereceğinden korkanlara da ahirette korku çektirmeyeceğim. İki tarafta da korkutmayacağım. Allah'ımız buyuruyor. Bu itibarla kardeşler, vakitler yetmiyor. Bir ayet sabahlara kadar daha sürer. Ancak tabii ki her şeyin bir sınırı vardır. Onu da aşmamak uygundur. Dolayısıyla akıllarınıza hafzalelerinize, haf idraklerinize havale ediyoruz. Biz kısa konuşalım. Siz uzun anlayın Efendi Hazretimiz buyurur. Onun da bereketi, himmetiyle inşallah Allah hepinize İstifadeler, anlayışlar, idrakler nasip beyleyip, biz de dahil bizi de duadan unutmazsınız. Böylece bundan sonra kılacağımız ilk namazda Maliki-i derken farkı fark ederiz inşallah da. Belki bir iki namaz abdestimiz tutar ama ölünceye kadar ki Maliki-i mahşer günü huzurunda duruşumuzu düşündürür inşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala. Böylece ahirete çıkışımız ve huzurda duruşumuz ve hesapta hesabımız kolay olur inşallah. Efendi kardeşlerimiz, onun için geldik, geldik, geldik, sıfatları bitirdik. Sıfattan zata gel Hakk'a gidelim, cemali vakemale seyredelim, sırrına erdik. İyâke ne'abüdü ve yyâke neste'ine geldik. İnşallah Fatiha'nın kalbi olan bu noktada bütün kalpler birleşecek, kalpler bir atacak. Siz dinleyenlerin hepimizi günahlarımızı mağfiret buyursun. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza buyursun. Mehmetçiğimiz, askerimiz hudut boylarına yığıldı. Allah Teala onları muvaffak buyursun. Allah Teala teröristlerin şerrinden muhafaza buyursun. Şehit olan askerlerimize, polislerimize Allah Teala yüksek dereceler ihsan buyurup bu vatanı ve bizleri muhafaza ettikleri gibi Allah Teala onları korusun, muhafaza buyursun. Rabbimiz ve Teala bu kanı durdursun. Bu teröristlerin bütün emellerini kurutsun. Güçlerini, kuvvetlerini imha, imha eleyip Allah Teala Mehmetçiğimize üstün muvaffakiyetler, zaferler, ihsan buyursun diye dua ediyoruz, gece gündüz yalvarıyoruz. Bu vatanımızda, cennet vatanımızda Allah Teala hürriyet ve emniyet içerisinde bu sohbetleri yapabilme ve hepimiz birlikte amel edebilme, terör belası olmadan, hiçbir huzursuzluk çıkmadan huzur içerisinde bu vatanı ahirette de toprağında gömüldüğümüz vatanı berzak aleminde de oradan çıkışımızda mahşerde de cennete tebdil buyursun. Amin diyen dillere Allah Teala cehennem ateşi değdirmesin. Amin diyen kullarına Rabbim rahmet buyursun. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Asker polis şehitlerimizin ruhları için ve bundan evvel şehit olan bütün ecdadımızın ervahı için el Fatiha. Gönül sohbetleri.